Gözlem Odası İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan Merhaba, ben Ufuk Çeylan. Ben Hemen Açıracıoğlu, 94.9 Açık Radyo'da Gözlem Odası programındayız. E, Gözlem Odası programında tasarımı insan odaklı bir şekilde ele almaya devam ediyoruz. Evet, ilk programımızda tasarımı anlamak konusunu anlamanın süreçleri üzerinden konuşmuştuk. Önce fark etme, ardından tanımlama ve sonra da üretmeye başladığımızı söylemiştik. İnsanın doğayla savaşmasıyla başlayan tasarım hikayesini anlatmıştık. Bu bölümde ise tasarım üreten kişiyle yani tasarımcıya tanışacağız. İnsanlarla tanışırken belli süreçlerden geçiyoruz. Değil mi Ufuk? Önce görüyoruz. Önce bir görüyoruz. Sonra bir dinliyoruz onu. Anlattıklarını bir süzgeçten geçirip ayrıldıktan sonra arkasından. Başlıyoruz yargılamaya yar ve yargılamaya. Evet. Bugün de biz tasarımcıyı aynı şekilde bu süreçten geçerek tanıyacağız. Evet. Önce bir göreceğiz tasarımcıyı. Ama tasarımcıyı ürettiği tasarım üzerinden görüp fark edeceğiz. Sonra dinleyeceğiz. Ama tasarımcıyı hem kendisinden hem de Diğer insanlardan dinleyip anlamaya çalışacağız. Gelecek programımızda da tasarımı, tasarımcıyı yargılayacağız. Tasarımcıyı yaptıklarından, yapacaklarından ve yapmayı düşündüklerinden yola çıkarak Dedikoduyu yargılayacağız. Dedikoduyu sona bıraktık yani. Evet. Dedikoduya bir program ayırdık. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi bu bölümde e, görmeyi konuşuyoruz. Tasarımcıyı göreceğiz ve fark edeceğiz. Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. John Berger Evet. John Berger'in de söylediği gibi, insanda görülme isteği fazlaca var. Çünkü görülmezse yaşadığını bilemiyor. Kendisi hakkında bir şeyler duymak için çok güçlü bir istek duyuyor. Mesela örnek, like alma şu an sosyal medyada. Favourite alma. O ördük dudaklara like batleme. gelmiyor diye kayıflanma. <gülüyor> <gülüyor> İzlenme sayısını arttırma. Bunlar hep görülme isteğinin e, yüksek olmasından dolayı kaynaklanan şeyler. Tasarımcı da ama bu istek herkesten daha fazla. Çünkü tasarımcı göstermek için üretiyor. Şimdi e, tasarımcı bir şeyler gösteriyor ve e, bu gösterdiği şeylerle beraber aslında e, bizim etrafımızı sardı. Hiçbir şey bir insanla ilgili gerçekleri onun eserlerinden daha iyi sergileyemez. Akira Kurosawa Şimdi tasarımcı kendi de onun ürettikleriyle aslında biz tasarımcı yanlıyoruz. Niye? Çünkü biz aslında bir nesneler dünyasında yaşıyoruz insandan çok insanın ürettikleriyle iletişim Yani mesela bu radyo, cep telefonları, hmm. televizyon bunlar bizim iletişim medyalarımız. İletişim biçimimiz de bu nesneler üzerinden şekilleniyor. Nesnenin farkındayız ama onu ortaya koyan insanın farkında değiliz. Evet. Şimdi tasarımcıyı bu iletişim biçimi üzerinden ele alacağız. Tasarımcı insanın derinden anlayarak onun kullanımına sunduğu şeyi yani tasarım ürününü üzerinden iletişim kuruyor. Ee, biz de bu iletişim ürünlerinden, yani günlük objeler üzerinden tasarımcıyı tanıyacağız. Ya mesela ince belli bardak. Biliyorsun sanayi devrimiyle birlikte cam, seramik ve benzeri metallerin kullanımı gelişti. Avrupa'da özellikle kulplu ayaklı çay fincanları üretildi bolca. Türkiye'de ise maliyeti düşürmek için sapı ve ayağı olamayan, olmayan değil, olamıyor. Bir form üzerinde çalışılıyor ve ince belli çay bardağı. ...böylece ortaya çıkıyor. Yani aslında ince belli çay bardağında... ...çay içme keyfi üzerine... ...birçok şey söyleriz yani. Şöyle zevk böyle güzeldir falan. O ince belinden tutup böyle avucumuza oturmasını... ...sıcaklığını hissetmemiz. Evet, o tasarım onun için yapıldığını düşünürsün. Şeffaftır dersin. Rengini görüyorum ne güzel dersin. Tavşan kanı deriz. Aynen ince camdan yapılmış bu. Ne kadar güzel, tın tın tın ediyor bak... Ee, Kaşık çarptıkça çaya. Çok güzel bir ses bu. Bu ses için yapılmış O sesi diye anlayamazsın diye abi. Herkes anlayamaz o. Anlayamaz. O sesi de anlayamazsın. O karışırken o çıkan köpükler. Arkada bıraktığı köpükler. O dalgalar. Bunu anlayamazsın. Ağız kısmı geniştir dersin. Niye? Çünkü alt kısmı yuvarlak. Alt kısmında çay bekler. Orada bir soğur. Sana ben soğuk soğuk çayı içerim. Bunları sanki sonradan <gülüyor> bardağı sevmek için uyduruyor musun gibi geldi ya? Biraz abarttık gibi. Ha, biraz öyle olabilir. Yani Muhtemelen bilmiyorum onu o maliyeti düşürmek için olduğunu ve kullandıkça onu sevdim. Ve... Sonuçta alıştık, kullanıyoruz ya. <gülüyor> evet. Yani ürünler gördüğün gibi tasarımcısı hakkında bilgi veriyor. İngiliz çay fincanın tasarımcısı ile bu ince belli bardağı tasarlayan adam az çok gözümüzün önünde canlanıyor. Tasarımcısı, tasarımcı çevresiyle iletişim halinde. Hizmet ettiği coğrafyanın kurallarına göre düşünmek öğretmek zorunda. Yani Türkiye'de iş yapıyorsan buranın coğrafyası da ve buranın kurallarına göre hareket etmek durumundasın. Yani maliyeti düşüneceksin ve okulu bu o ayağı çıkaracaksın orada. bir gerçeklik evet. var. Ve çevresindeki insanı da anlamış olması gerekiyor tasarımcının. Şimdi sana bir soru soracağım Ömer. Bana dürüstçe cevap verecek misin? Hayır. Tamam ben yine de sorayım sana. <gülüyor> <gülüyor> tasarımcı çevresine benzer mi? Bak bu yalanı duyacağını bile bile sordum. Tasarımcı mı çevresine benziyor? Evet. Yani çevresine Çevresi benziyor. mi tasarımcıya benziyor? Burada aslında böyle bir kritik ikilem var, değil mi? Şimdi Aynen. burada. Şimdi, şimdi burada ne yapıyoruz? Ee... Bir çiçeği düşünmek, onu görmek ve solumaktır. Bir meyveyi yemek, anlamını tatmaktır. Fernando Pessoa. Evet, Pessoa'nın da söylediği gibi. Şimdi ikinci bölüme. Pessoa ile birlikte bir geçiş yaptık. Görerek tasarımcıyı fark ettik. Şimdi dinleyerek tasarımcıyı anlayacağız. Dinlemek bölümündeyiz. İnsan kendini anlatmak için yaşar dedik. Bunun için bağırır, kavga eder, konuşur, yazı yazar, şiir yazar, sanat yapar ve tasarım yapar. Tasarımcının kendini doğru anlatabilmesi için önce dinlemesi gerekiyor. Toplumu dinleyecek, mühendisliği dinleyecek, bilimi, sanatı ve en önemlisi insanı dinlemek sorunda tasarımcı? Şimdi bu zorundalıklar aslında tasarımcıyı bir sanatçı kadar özgür bırakmıyor. Şimdi sanatçı yaratırken özgür. E, herhangi bir şeye işaret edebiliyor. Onun hakkında soru sorabiliyor. Ama tasarımcı herhangi bir şeye işaret edemez. E, onu çözmek zorunda. Sadece belki bir tasarım biçimi olarak e, bazı mesajlarla e, işaretini ortaya koyabilir. Çünkü tasarımcının amacı bakan kişide sadece bir estetik duygusu, hoşlanma algısı yaratma değil. Ee, onun bağlı kaldığı bir pazar ekonomisi var. Ee, çünkü bir ortada rekabet var. Yani bu endüstri devrimiyle beraber gelişen standartlar aslında tasarımcıyı e, çok sıkı bir şekilde kurallar içine bağlıyor. Ee, bunun için yapabilmek için de tasarımcının bilgili olması gerekiyor. Yani üretecek ürünle ilgili enformasyonu alması, e, bunu işleyip ihtiyaç duyulan çözüme götüren düşünceler ortaya kılması gerekiyor. Ee, ya bu da tabii ki tasarımcının özgür olmasını engelliyor. Şimdi, e, Sorumluluk <gülüyor> arttıkça özgürlük azalıyor diyorsun yani. Abi işte yani endüstri deminemin sağ olsun ne diyelim burada. Ama bunu aşan, e, e, yarattığı ürünün böyle satılma endişesi taşımayan e, sanatçı tasarımcılar da var. İcat eden. Evet Sanatçılar. icat edip hatta bu şekilde tarihe geçen yani bir sistem parçası değil de farklı düşünüp evet. daha böyle evrensel e, boyutta e, taşıyan tasarımcılar var. Mesela senin de bildiğini düşündüğüm Leonardo Da Vinci. Şimdi Leonardo e, ilk sanatçı tasarımcı olabilir bildiğimiz. Çünkü abi tornavidayı icat ediyorlar. Mona Lisa. falan filan yapan adam tornavidayı icat ediyor. Bir tornacı geçmişi de var. <gülüyor> e, Tornavidanın önemine bu yapılar da işaret Çünkü evet mekanik mekaniğin temeli torna vida, vida. aksamının tutturulması gibi. Şeylerde. Şimdi tasarımcıyı insana anlamak için toplumu dinler dedik. Evet. Peki toplum tasarımcıyı nasıl anlayacak? Tasarımcıyı dinleyerek anlayacak herhalde. Ya ya. Bunun için evet. Önce istersen bir tasarımcıyı kendisinden dinleyelim. Endüstri ürünleri tasarımcısı Philip Stark tasarım ve kader isimli konuşmasında bakalım ne demiş. Balık, kurbağa, maymun yolculuğunda insanlık yolun sonuna gelemedi. Daha yolun ortasındayız. Senaryo bitmedi. İnsanlık tarihinde olanakların sunulduğu uygar bir noktaya geldik. Uygar sayılarız. Savaşların azaldığı, bizim gibi tasarımcı insanların kabul edilebilir olduğu bir dönemdeyiz. Buna şatabat zamanı diyebiliriz. Düşünecek zamanımız var. Sanat ve müzik için zamanımız var. Ama geldiğimiz yeri unutmayın. Sürekli bir döngü içindeyiz. Karanlık günlere düşebiliriz. O zaman güzel sandalyeleri unutun. Güzel otelleri unutun. Bu işi yaptığım için utanırım. Artık sizin için tuvalet fırçası, limon sıkacakları tasarlayamam. Tasarımı ve hatta sanatı unutun. Aciliyet çıkacak, öncelikli şeyler olacak. Politika yapmamız gerekecek. Dövüşmemiz gerekecek. Tasarımdan bahsedemeyiz. Nedeni yoksa hiçbir şey var olamaz. İnsanlık olarak ileriye bakmalıyız ve güzel bir noktasına geldiğimiz senaryoyu artık mutlu sonla bitirmeliyiz. Çocuklarımıza yepyeni bambaşka bir senaryo icat etmeleri için bu senaryoyu güzel şekilde bitirelim. Milyarlarca insan çalıştı, üretti ve öldü. Birçok şey öğrendik, aletler geliştirdik. Ama bu bitmeli. Çocuklarımız boş bir sayfa açarak yeni şiirsel hayatı icat etmeli. Evet, Philip Stark. Ne konuştum be? Yolun ortasındasız dedi. Değil mi? Şatafat, Şatafat. Zaman dedi. Karanlık günler geri gelebilir dedi. O narinciye sıkacağını limon sıkarken gözüne bir şey mi kaçtı acaba? O tasarladığı şey diyorsun değil mi? Narinciye sıkacağıyla limon Hiç sıkarken. Hiçbir işe <gülüyor> Gözleri kararmış olabilir ya o anda. Tam o anda gözleri karardı ve... Saat, ne, sanatı ve tasarımı unuttu mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu gidişat son bulsun dedi sonra da. <gülüyor> ve artık bakıp yeni bir hayat başlasın yeter dedi. Bu sistem değişmeli dedi. Bu nedir ya dedi. Hı. Nasıl sıkarken gözüm Aha. kararıyor. Bir şey göremiyorum. Acı isyanı getiriyor. <gülüyor> evet, Ştark sistemi değiştirmek istiyor. Evet. Şaka bir yana değil mi? Şaka bir yana... Ştark sistemi daha eleştiren bir... Açıdan... Bizi aydınlatmış. Güzel konuşmuş. Şimdi e, Tim Brown'un dediklerini dinleyelim. Kendisi kullanıcı deneyimi tasarımcısı. Tasarımcının karakteristik özelliklerini sıralamış. Popüler görüşün aksine bir tasarım düşünürü olmak için garip ayakkabılar veya siyah boğazlı kazak giymeniz gerekmiyor. Her ne kadar bu alandaki çoğu profesyonel bir tür tasarım eğitiminden geçmiş olsa da tasarım düşünürlerinin illaki tasarım okullarına çıkma olması gerekmiyor. Benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Profesyonel tasarımın dışında olan pek çok kişinin tasarım odaklı düşünmeye yönelik doğal bir yeteneği bulunuyor. Doğru gelişim ve tecrübelerle bu yetenek ortaya çıkıyor. Başlangıç noktası olarak tasarım düşünürlerinden aranması gereken özellikler şunlar. 1- tasarımcı empati kurar 2 tasarımcı entegreli düşünür 3 tasarımcı iyimserdir 4 tasarımcı deneyseldir 5 tasarımcı işbirliği yapar Evet Tim Brown dedi ki Tasarımcı empati kurar dedim. Tasarımcı entegre düşünür dedi. İyimser olur, iyi ve işbirliği yapar. Abi Tim Mevlana gibi konuşmuş sağ olsun. Tarza gerek yok demiş değil mi? Ha. Özel eğitim şart değil demiş. Çoğu kişide yetenek var demiş. Gelişim ve tecrübe önemli demiş. Ne olursan ol gel diyor adam yani. Tasarımcı olabilirsin diyor. Eğitim Ama almana falan pek gerek yok, yok diyor yani. Diyor, gel diyor ben seni eğitirim diyor. Sanki orada bir ucuz işçi peşinde koşma var gibi. Yani o Tim dedikleri güzeldi de. Tim birazcık bu piyasaya oynuyor gibi sanki burada. Evet. Sistem işlemeli. Bu çark bu şekilde dönmeli diyor Tim Brown. tezat bir şekilde. Ştark e, tekme atarken bu sistemin çarklarına Tim Brown'da yal sürüyor gibi bir farklılık var. Hı. Ya Şimdi tabii tasarımcıların tanımı birbirine yakın. E, ama amacı ve sorunları farklı. Çünkü tasarım aslında e, insan içinden e, çıkan bir yetenek. Şimdi bu Philip Sturck'ın dedikleriyle beraber ee, ve Tim Brown'un aslında mühendis tasarımcı diye sınıflandırabilir. Sturck da birazcık böyle pop ikonu tasarımcı. Birazcık böyle felsefe yapıyor falan. Ee, şimdi ben sana bir soru sorayım da. Bakalım ne Kendine geldi. geldi. Yani merak merak <gülüyor> ederim yani. Günlerdir bekliyorum. Şimdi sanat, sanat için midir? Yoksa halk için midir? Soru, Bu soru nereden aklına geldi Ömer? Hiç, hiç duymadım daha önce öyle bir şey. Abi kıyaftları düşüyorum onu ya. <gülüyor> Sen de bir adam duymadın değil mi? Tasarımcım yaratıcı mı olmam sanırsın <gülüyor> işte. Yaratıcı sorular da geliyor ki sana. O <gülüyor> yüzden bir soru. Vallahi sanat konusunda pek girmeyeyim de tasarım odandan şaşmadan sana diyeyim ki tasarım halk içindir. Halk şefikti. Ve tasarımcıyı ve tasarımı tasarımcıdan dinledik. Peki halk tasarımcı ile ilgili neler düşünüyor? Bunun için sokaktan kişilere tasarımcıyı sorduk. Bakalım onlar neler demişler. Şey geliyor mesela aklıma. Hani e, giyimle ilgili geliyor başka ne olabilir mesela? Tasarımcı. Bak senin aklına geldi, benim de aklıma gelmiyor. <gülüyor> Tasarım deyince aklıma moda geliyor. Moda tasarımı. Grafik tasarım geliyor aklıma. Tasarım deyince bir projenin tasarımı geliyor. Önceden çizilmiş bir projenin. inşaat geliyor. Mimarlık geliyor. Bu tür şeyler geliyor tasarım. Giyimden tutun da birçok sektörde tasarım dünyamızda. gözünüze kestirdiğiniz bir nesneyi sıfırdan kendi isteğinize, kendi projenizi yapıp çizip işte onu uygulamak yani. Doğadaki malzemeleri e, ne diyelim? Doğadaki malzemeleri yeni, e, yeniden inşa etmek. Tasarımcı deyince işte proje tasarımcıları aklıma geliyor. Hmm. Ha, saç tasarımcılar da aklıma geliyor. Şu anda moda olmuş. Eskiden hep kuaför falan berber derlerdi. Şimdi saç tasarım diye yazıyorlar e, tabelalarını. Saç tasarımcısı. Hmm. Başka aklıma. Tasarım, tasarım, tasarım. Birçok sektörde şimdi hep tasarım kelimesi kullanılıyor günümüzde. Ama birçoğu da aklıma gelmiyor şimdi. Valla günümüzde hep, e, medya olarak hani gözümüzün önünde olanlar tasarımcı, işte bu moda tasarımcıları o tarz kişiler işte e, ismini tam olarak hatırlamıyorum ama e, Neydi ismi? Ya işte mesela Cemil İpekçi gibileri <gülüyor> ondan sonra o tarz kişiler ilk başta aklıma geliyor. Bir de tasarımda yanlış kullanılan bir kelime var. Yaratmak. O sadece Allah'a mahsus bir şey. İnsanlar yaratamazlar. Elindeki nesnelerle birleştirip yeni objeler, İlhan tasarım, inşa edebilirler. O yanlış. Evet. Halk tasarımcı hakkında oldukça farklı düşüncelere sahip. Ama aslına bakarsan tanımlamayla ilgili bir şey de var, sorunu da var. Tasarımcı kimdir, ne iş yapar diye sorduğumuzda hepsi farklı bir yerden buraya baktılar. En çok duyduğumuz şeyler moda tasarımı oldu, grafik hmm. tasarım, inşaat, mimarlık oldu. Bu saç tasarımcılarını da bizden çekti artık. Yetsin yani. Sürekli bir saç tasarımcılarına <gülüyor> niye... mi? Ama hakta da öyle bir şey varmış. Tepki yani işte varmış ama. Yani. Eskiden berberdi, şimdi saç, saç tasarımcısı oldu diyor. Onda bir sıkıntı var galiba. Aslında orada galiba kavramla ilgili bir şey var. Yani bir kelimenin içinin boşalmasıyla ilgili bir durum var galiba. Yani kendi ne derler şeyini dolduruyor artık mi adını, o bir kelime. Ve artık o işi farklı bir kelimeyle anlatmaya ihtiyacı duyuyoruz. Tasarım ekliyoruz. Bu şey tuvaletin adının kim bilir kaç defa değişmesi gibi. Onlarca adı var ya tuvaletin. Şu an lavabo diyoruz mesela. 100 numara. 100 Oralardan geldi. Yüz numaradan. Ayak yolu. Bu da galiba berberlerin, berber saç tasarımı, tasarıma döndü falan. Şimdi tasarım kelimesi trend oldu, kullanılıyor. Ee, ama bundan da birazcık endişe duyuyoruz çünkü e, trendler gelip geçici şeyler. Gerçek bir fayda sağlamadığı zaman e, zaman aşımına uğrayıp e, yok oluyorlar. Biz de tasarımcılar olarak bundan e, endişe Ucu duyuyoruz. Diyorsun. yani. Ucumuza mı gidiyor? Şeylerde bunun şeyi var. Yani emekliğimizi alalım da o zamana kadar geçmezse <gülüyor> <gülüyor> iyi yani. Korkuyor muyuz? <gülüyor> bir, birikim yapsak da ondan sonra geçse iyi olur. Haklı, haklı şey. <gülüyor> tedirgin anlıyorum hemen. Peki şey ne diyorsun? E, sıfırdan ve kendi isteğine göre diyor bak. Kendi isteğine göre diyor. Bir proje vardır diyor. O sıfırdan yapar diyor. Bir tanesi diyor ki yeniden inşa eder diyor. Şimdi kendisine göre dediği şey aslında şöyle bir yanılgıdan çıkıyor bence. Tasarımcının egosu büyük ki ya. Evet. Tasarımcı etrafına çok soru sormadan, etrafını tam anlamadan Türkiye'de iş yapıyor. Ve bu da insanlarda kendi kafasına göre bir şeyler ortaya koyduğu algısını tabii ki yaratıyor. Evet. Ve insanlar bu sebepten dolayı da kendileri de tasarım hakkında bir şey söyleme ihtiyacını, rahatlığını buluyorlar. Mesela bir web sitesi örneği verelim. Web sitesi tasarımı yaptın diyelim. Müşteriye sundun. Ee, diyor ki mesela buradaki maviyi kırmızı yapalım. Buradaki rengi biraz değiştirelim. Ee, çünkü bu renk değiştirmek aslında Photoshop'ta bir tık kadar uzağımızda olduğu için adam ne yapıyor? Rahatlıkla bunu söyleyebiliyor. Evet. Ama öte yandan işte bir duvar ustasına evi boyatıp ondan sonra salon böyle olmamış usta bunu bir değiştirelim demek. Ee, zor çünkü... Bir de ustaya yaklaşımla. Da tasarımcı yaklaşım da aynı olmuyor biliyorsunuz. Usta elinde fırça tutan bir adam nihayetinde. Yani sen mouse'undan ne yapacaksın? <gülüyor> yani bu yine fiziksel özellikler ortaya giriyor. <gülüyor> Şimdi burada... <gülüyor> evet, tasarımın meslek olarak aslında hani biraz zayıfmış gibi gösterdik de. Şimdi tasarım e, ne dönüyor? Dışarıda dünyayı değiştirebilecek kadar güçlü bir şey evet. olarak görülüyor. E, bu Türkiye'de de aslında aynı şekilde yükselmeye başladı. Ve değiştirecek de. İnanıyorsun bunu değiştireceğine. İnanmak istiyorum diyeyim en azından. Çünkü, Çünkü tasarım sadece söylediğim gibi renk değiştirmek değil. Aslında daha geniş açıdan bakarsak sistem yaratmak ve dolayısıyla sistemi de değiştirmek olabilir. Peki bir tasarımcı tek başına bunu yapabilir mi? Yani sistemi değiştirmek, sistemin parçalarını değiştirmek. Yani parça dediğimizde o birimler, insanlar. Bu toplam insan deneyimini tasarımcı nasıl değiştirebilir? Vallahi tek başına değiştiremez diye düşünüyorum. Çünkü Seçit işte hakkında söylediği şey gibi, yani biraz da dünyanın gerçekleri var. Ve şu an bu şatafat ve gösteriş zamanı geçtiğinde politika yapman gerekebilir. Ve isyan etmen gerekebilir. Ve çalışan bir sistemi değiştirmek zordur. Sistemi galiba bir durdurup öyle değil, yeniden bir sistem Şimdi yapmak Şatafat zamanı geçmesini de biraz açalım istersen. Şimdi orada şeyden bahsediyorum değil mi? yani bu işte kuraklık gelecek işte yeşil çevre tüketiliyor evet. e, sürdürülebilir tasarım e, anlayışı hala benimsenmedi e, işte kaynakların hızla tükenişinden aslında yıkınıyordu ve şatafat diyor dediği yani ben diyor e, evet. su olmadıktan sonra tuvalet fırçası Yapsam tasarlasam mıydı yani. <gülüyor> bu yüzden de öyle bir endişesi var ee, evet. yani tasarımı aslında onu adapte etmek de istemiyor. Çünkü belki de işe yaramayacağını inanıyor. Komple sistemi yıkıp yeniden e, inşa etme gibi düşünüyor. Şiirsel bir hayat spektentisi var bir de. O da, o da güzel bak. Şimdi Mars'a gidecek mi acaba? Onu da bilmiyoruz. Bilet aldım acaba? Belki de onu rahatlıkla bile konuşurordur. Olabilir yani. Kenara 3-5 koyduysa. Şimdi tasarımcı ile ilgili çok fazla şey konuşuldu. Hem tasarımcı kendisi anlattı bize iki farklı bakış açısına sahip diyebileceğimiz tasarımcı. Hem de halktan dinledik. Tasarımcı ile ilgili ne düşündüklerini, tanımlarını, Ki tanımlama ile ilgili zaten genel olarak tanımlama ile ilgili bir sıkıntı var. Biz bu dinlediğimiz özellikleri tırnak içinde kötü özellikler de ekleyebiliriz tasarımcı ile ilgili. bize tasarımcıyız ve bir özelleştir de olabilir bu. Vay canjaktan itiraflar geliyor ha. Yapıştır biraz, biraz yapıştıracağım. Çünkü biliyorsun bak biz de yani insanız. E, nihayetinde e, ekmek götürüyoruz. Onun da dışında insanı insan yapan özellikler var biliyorsun. Hayatta kalma güdüsünün tetiklediği, bencillik gibi. Egosunun büyük olması ve özenmek gibi. ki Bunlar e, aslına bakarsan gelişimi de sağlayan özellikler ve tasarımcıda da bolca bulunan özellikler. Tasarımcı bencil çünkü bir şeyler ortaya koymak ve takdir edilmek istiyor. Egosu büyük. Hı. Çünkü büyük. yarattığını düşünüyor yani. Evet. Sıfırdan bir şey ortaya koyduğunu Ki halkımız düşünüyor. Halkımız da yaratamaz. Buna karşı çıkıyor. Değil buna karşı çıkıyor. Ve diğer yaratanlara özeniyor tasarımcı. Şimdi tasarımcı bir fikrine çok inanır ve başkasına gördüğü fikri ben neden bunu üretmedim, benim niye aklıma gelmedi diye çok özenir buna. Evet. Şimdi bu bölümde tasarımcıyla tanıştık. Önce onu gördük ve dinledik. Gelecek programımızda yani 25 Kasım çarşamba günü 16.30'da tasarımcıyı yargılayacağız. Tasarımcı korksun bizden. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gözlem Odası İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan